Allah'a salat ve Ve de mescid-i akreşte ve اشهد ان لا اله من دلالت. دلالت في Radyallahu Aziz ve adetler ve Müslüman Kardeşlerim Allah Teala Hennem'in selam ve rahmeti verin. İkram ve İkram'ın olsun. Allah Teala sizleri İki <gülüyor> Firdesi ayraklığına dahil edilsin. Ben o günle mütelef Muhammed'in mutlaka Aleyhi Ahtarız-ı Zeravat-ı Hikmet Karıya ve Teslimat Efendimiz'in okumak, yedah etmek. Saadetimizi ihbar etmek üzere soklandık. Tafımız Peygamber şefaatine dahil edesin. Bu dersi yapmadan önce hadisleri okumak ve izahını da yapmak, söz gücümüze başlamadan önce evvela da sahip eden Selimler Efendimiz'in yurdu tatile, biz aciz, naçiz, biçarlı günahkar ümmetlerinden getirdiği Kur'an'ıya olsun diye ve onun gün ve âlinin, ashabının, etbağının, ashabının yurtlarına Hazreti Zazatürk ve Şahitürk ve ediyorsun diye. Şüphelerine de her şehitlerin, şeritlerin, mücahitlerin kullanma ediyorsun diye. Esmerini okuduğumuz Şahin Adam Johnson, en sona size daha bu muhanda size bu telif Bu dersi dinlemeye bu gece gününe ne dedi? Sistemi bir çok kişi tarafından şimdiye şüphesizler bu yüzden. Ekipler diye. Niye ne kadar çok adam oldu? Çok Yerel yerel ülkeler, onlar için bir onların o dönemdeki diye. Ama hem dünyada hem ailede farklı bir fahiyat, bir parti, iş ilişkileri, okuyor, ülkelerinden siyasi zedetlerinin Cennet-i Zedif'in dediği Hedis Kitabı'nın 71. <gülüyor> sayfasında 12. Hadis-i Şerif ve devamıdır. Bu 12. Hadis-i Şerif bu sayfadaki Abdullah bin Hüseyin Aleyküm'e r.a. rivayet edilmiştir. Peygamber sarılana aleyhi ve selam hazretleri buyuruyorlardı ki, <gülüyor> Esen günler adalet evvel kıyamet günü. Kıyamet günüde insanları Allah aşkın en şiddetli azapla oraya olanları Ne yerin nasıl bir hayran günler üzereydi. İnsanları ona onda bir hayırlar sandıkları, hayırlı gördükleri ama aslında hiç de hayır olmayan insanlar İnsanlar bakıyorlar ona hayırlı bir görüyorlar. Hayırlı sanıyorlar. Ama hiçbir hayır yokacaklar. Hiçbir hayır yok. En bir adamın bunlar görüyor. Bu neden? Adam iyi görüyoruz. Hak masum, hak evliya bir tekstil. Baktığın zaman, ne gün evet, şimdinin çok o Allah'ın ruhuyla Tamam. Ama, ama hak verildi ki, nar diyor insanlar evet <gülüyor> <gülüyor> insanlar tamam sadece olsun arkadaşlar iyi ne ki insanlar zaten düşümanlar neydi düşünmanler destek İyi taraftan görürsünüz, ben bunu görmek istedim, göğsleri çatlarım, çatlamak inşa etmemek, yerin olmak üzgünüm diyoruz. Şimdi bir kelam etmiş, güzel bir şey benim kardeşim. Bu kusur da kalabalık, Allah seni azaldırmasın diye, bak o, yani derdilmesin aciletler, ben istiyorum diye, kusur veya zannedip, veya kolay yani bu kardeşimizin bir sürü görüldüğünden çok arttırdık. Halil Erişim'i Aslında bir, bir hani ilham ver, hatasın onları kesinlikle o kadar önerdi. diye ümrünün ümrüne rüyamında dolayıp çok güzel Çok güzel Böyle yaptıklar ümrünün. yine fıskız kendisine söyler, küdert kardeşim, diye, ya da söyleme ve yolları idikam yoksa, yine bir dua eder. Veya sezreder. Kim bir Müslümanın bir ayıbını sezrederse, Azatürk'ün kıyamet gününde ayıplarını sezreder buyuruyor. Beyaz Erdemeyi. Et. Sezredmeyi, örtmeyi, yaklamayı, deli kolu şey yapmamız, Biz böyleyiz. Şey. Kusur görmekle ilgileniriz. Kapatırız gözünüz, görmezikten gideriz, bilmezikten gideriz, duymazikten gideriz. Başta bunu küçük küçük hemen Sibir çamaşırları ortaya çıkmak istemiyorum. <gülüyor> Kimini nasıl görüyoruz yani, böyle olması lazım. Ama, <gülüyor> adam aktör. Adam sahtetler. Adam Müslümanlar bu halini biliyor. <gülüyor> evet, Tavurlar, edalar, tozlar, bilmem bilmek bilmem neler neler evet, dedi. çok <gülüyor> şey sanıyor. İyi bir şey sanıyor. Mala sanmıyor, nakap sanmıyor. Efendim, <gülüyor> türmet ediyor, hayırlısı görüyor, türmet ediyor. Ama burada, günahik olduğunda, sakrakar olduğunda aslında hayırlı değil. Hatta kaçıyor, üyesi demek değiliz. Şimdi günahik olduğunda, günahik <gülüyor> olduğunda, riyakar olduğunda, içi başta dışı başta olduğunda, hayırlısı olur ancak hayırlı Hiç olmazsa, Efendimiz'in kutluğunu gitmişleri, Allah! Ne oldu? Ne korktular yani? Ne oluyor? ama insan bu, maalesef şeytan mı? Şeytan, yine nefis var, koru düşman. Şeytan da düşman, nefis de düşman. olur kendisini kendisinin mededilmesine memnun. Başka zaten, şey söyle söyle hoşuma gitti, o kemikleri rahat ettin ...diye koştum eder yani ne dediysem koştum Ama ki doğru değil. Bir Biri insanı bilme taktum doğru değil. Gönlükte yararlanırız. Öyle ki... ...birimize taktum edecek insanın yüzünden... ...soprak kaçırır. Yani toprak sokak, yüzüne kaçırır. Yani yüzler bilir. şimdi böyle... ...tabriklerinizi yaparsan... ...kardeşim, estağfurullah. İstağfurullah. Arkadaşlar... ...acı kadar filet herhalde. Yani... ...birisi biraz... Yararlı bir davranış değil yani nasıl bir Yani alçınıyken ya biraz mantıklı diyor. Yani öyle düşünmek insanın gider, Allah seviyor. Allah seviyor, insanı. Yatı, yani, bir kavga yapabilmeleri Allah'tan ama o insan yapabilirler diye yani mafete kışkırtılmıyorlar. Yani Müslümanlara olur bir ne sebilmek amacı var. Kendisinin de başkasına beğendirme hevesi var Neden tanamıyorsun karşısında? Neden seviyorsun? Neden kız bağırıyor anasından, karşı gidiyor? Vallahi de Niye, ya, bir de bir diyor. Bir bir ben de bir mi? Niye mi? Yoksa kız, uzak verin insanlara. Ya geçiyor. Babası gidip Modası geçmiş, babası bilmiyor dedi. Gençlik moda veriyor ki babası. gün diyor, bir elbise alıyor, Böyle bir cevap olur. Öyle, öyle bir olur. Böyle pantolon mu olur? Diyor. Neden? Çünkü sen tamam, onun kendisine başkasını sevdirmek deyindir, istiyor, beğendirmek istiyor. Başka bir başkasını deyindir. herkes böyle ağzı atılara bakmak artık, kapatır diyecek. Kavuz düşecek. Kurum bir şey olacak, Böyle istiyor. insanın bu tarihasına. Ve onun için başkasına karşı düştü sen, Harun Bey Ne neler yapıyorlar o sevgili bir gömülü mübarek İbrahim gibi bir diyor ki Başkaları beş defaların her sözü bir tezirini sağlıyor Beşfelerin tezirini sağlıyor Başkaların kişinin süslemeye bakar Sen ona mı? Sen kendi kişinin süslemeye Kalbini süslemeye bak Gönlüğüne süslemeye Hiç Çünkü o zaman hiç bir şey yapmaz. Adaletden omuzuna basmak, yani onunla gürütmeye aldırmak gerekir. Dışının güzelliğine basmak gerekir. içinde kalanlık katılığına basmak gerekir. Mevkiyle, vadanına bakmak, bariyle, suyretine bakmak, Efendim nesine bakmak? Kalpine bakmak. ve niyetinin güzelliğine ve iç ailenin aklına bakmak. İçinin güzel çalışması lazım, güzel İçinin düzeltmeye hiç çalışmaz da düzeltmeye çok çalışıyor. Şimdi dıştaki durumunu insanlar görüyor ya arıtsan korkar. Halbuki içini Allah görüyor. Benim ben de zor, Ondan ısağına korkuyor. Çok yani. Çok yanlış bir düşünce tarzı. İnsan İnsanoğlu olarak bizdenin canı düşünce tatilidir. Ama ev ne ev yapamışlar? Evliyatı dışı alırmamış. Allah'ın nazargâhı olan bir gönlünü üzeriniştirmeye çalışıyor. Hatta, Sıryan'ın seni hoşuna gidiyor, nefesel değil mi? Kendisi nefesel adam, mübarek, büyük, sağ, muhtelam, büyük adam yani. Türkliğmiş yıkısını, çörek bir sesimden çıkıyor, bazen çıkmıyor. Türkla sütçiymiş, çizmiş dışarıya, ışıkta birisi görmüş ve selam aleyküm Kusura bir şey yok. İçer, ışık gibi ters giymiştir. Şeref olmuş, hakikaten hırsat vermiştir. Aldırmamıştır. Demiş, ben kurultayım. Allah rızası için gidip. Allah rızası için giydim. Allah rızası Allah rızası için gidip. Allah rızası için giydim. Allah rızası için giydim, demiş. <gülüyor> Yani senin önceden bir tek yapın çevirin, ağzını etsin. Olsun, varsın, başka olsun. Ben, bir arkadaş atılıyor, bir çorapı başlamış bir çorapı başlamış giydi, Ne Çorapı içildi diyor, fiyat ayaklar tamam. Bir çorapı oradan bulmuş, onluyor. bir çorapı içildi. Bir çorapı içildi, Ne dediler? yani insan... Allah'ın haç kulu olsun mu, kullanın bir aldırmaz, Allah'ın uygulayını düşürür. <gülüyor> Doğru olasıdır. Eğer bunu bile yapmayıp eğri olan yoluna Allah'ın nazargahı olan kalbiyle aldırmaz, iki fişten fesat olur, yüzükü geriler olur, anlattık verilen kalbim kaptara, kaptası, dışını süzlüyor, millete evet, poz yapıyor edalar, salarlar, çalkanatlar, sandanalar, patlarlar evet, adamdan iş veriyor. Senin, senin rüanesinin amaçlarını ahiretlerim gibi asaklar, azaklanmıdır. Kullanlıklar bize çıkacak yersi nedir? Kalbimizi Allah'ın rızası, uygun bir kalp hale getirir. İçimizdeki düşündüğe de İçimizde bir kötü bir kere oluyor da diyelim ki, utanmıyor bu ne için bir kere oluyor da diyelim ki, ne için bir kere oluyor, içine nasıl sakat ediyoruz, içine bir kere akak başladı, niye atıyorsun bunu hala içinden diyor, hem de bir kere şey yapalım, hiç ağabeyimizi güzelleştiren, zorlandıran, sevgimiz istirmeye, aynan sevdiği açtığından çalışıyoruz, bu bir İkinci seyir, madem mürailik, göçler, Allah sevmediği bir şey, o zaman bize mürailik yapmıyor. İnsanlar ister beğenmesin, ister beğenmesin, Allah önüze güzeyir. Şöyle yap, utanırız. İnsanlara Şöyle yap, hayır. Söyleyemez, utanırız. oku, utanırız. Kur'an oku, utanırız. Kardeşlerim, ezan oku, utanırız. Utanır ya senin sensin önemli değil. Söylediğin sözlerin imanatı öner. Allahu Ekber Allah'ın en büyük olduğunu söylüyor. Hayli hara Ey benim sözlü işiten mühimler. Allah'ın imanetine gelip imanetin vaktiyle davet ediyorsun Allah'ın önüne Allah ezanları. Senin davetinizi camiye kenarının kazandığı sevabı ve sevamı sen kazanacaksın. Sen, sen boşver bir evine çekimine. için ezan ama tabii ki yasak bir şeyinlikler yapmak çalışması lazım insanın, Uçbun yövendirmeyi, halkine doğru çıkartmak, çalışmak, ve halkine ayrı bir şeyinlikler yapmak için, yani şeyinlikler etmeli ama insan mülüm olamaz. Niye? O kadar öyle bir şeyleri. Ziya çarşısta, gösterişten uzaklaşılmalı. Neler yakaladır, <gülüyor> devletler, mümin, kınayan, kıranışına korkmasın. İslamiyetin yaşarken, Müslümanlığı video ederken bilirse ayıplayacak mısın ya? Ayıplanmaktan korkmasın Müslümanlar. Ve fikirler tutarsın ayıplanmaktan. Çıplak gidiyor, utanmıyor. Efendim haram gidiyor, utanmıyor. Elektrik yapıyor, utanmıyor. Allah bak, inkar utanmıyor. Dünya yapıyor, utanmıyor. Farklısız yapıyor, günah tutuyor, utanmıyor. Sen Allah'ın yürütüksü gözünü yapınca, arzuları oluşturduk ülkemle işlerdir ki, parçalar ağaçlık nereli yapınca. Allah'a ekster namaz hakkı geldi, namaza dönüştü. Nâburi'nin gizli yapınca, eski yapınca, tamam, başlar ağaçlı yerler yapınca başlarında, evet, olsun, şibret olsun diye, yani, için, bir de ayıfıcağın ne kadar ayıfıcağın azırmamak gerektiğini için. Gelelim, 12. hadis içeride <Gülüyor> <Gülüyor> Eşet bin Eşet, Eşet bin Nâfi, Ardâen, Yem'e Piyanet'i Tâzîmü, Lem'ye Kâk-u, gününde insanların gene en çok azak ölçüye birisi de bir bildiğin kişidir ki Ilmi. i̇lmi ona fayda vermemiş. İlmi varmış ama alim niş ama alimce yaşamamış. İlmi ona fayda vermez. En büyük adamı diyor ki, biliyordu, yapmadı. Biliyordu Allah'ın rızası nedir, biliyordu haram nedir, sevap nedir ama yapmadı. İlmi kentler fayda vermiyor en büyük hesabı görüyoruz. Bildiği halde haramlardan kaçmadığı için, bildiği halde sevapları Allah'ın emirlerini tutmadığı işlemediği için gayet sen, sen misin o bilip bilip de Efendim gene bile bile o günahları işleyen gel bakalım sen misin o bile bile Allah'ın emirlerini yapmayıp arsi olan gel bakalım Allah affetsin onun için islamlar aliminin çok kıymetli bir istifadır. <gülüyor> Alimin merkemesi çok güçlü. Şehirdelerden de gidecektir İlim öğrenmek Allah yolunda şihad etmekten de üstündür. Onun için Osmanlılar Medremsel Devleti askeri alınmış. İlim öğreniyor <gülüyor> bunlardır. Onun merkemesi daha yüksektir. <gülüyor> Ama ilimin kıymeti İzmi ile amel olunduğu zamandır. Yoksa adamın 23 kütüphane olup gibi, aklında bir sürü kütüphane var ama, hayatında ikisinin eseri yok, İslam'a göre yaşantısı yok, amel-i saadeti yok, hızlı vücudu var, münafı da Böyle bir adım birisi yok. Böyle ardında Allah-u Teala Adresi, Kur'an içerisinde çok kesin bir durumda olduğunuz veya için niye ben seslendiriyor biliyor musun? Merkebe ben seslendiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Söylesi dediğinde bu gibi Tevrat'ın meylesi yok ama Tevrat dediğinde bu gibi Tevrat'ın yapmıyor istiharlar. Kendisine Tevrat'ın indirildiği halde Tevrat'ın ahkamını akşamını halde okumuş olduğu halde o sevrasın içindeki Allah'ın emirlerini tutmayan, günahlardan açılmayan o insanlar var ya, gidiyorlar ama, Allah'ın o indirdiği kitabı okumuşlar ama, içinde meyvelerin hakkında malumatlar gider ama yapmıyorlar, tutmuyorlar, dinlemiyorlar ama Allah'ın emrini uygulamıyorlar. O niye benzer? Nefesli kimar, eşeğe benzer mi? Ben de bir şey, nefesli Kitap taşıyan, üstüne kitap yükletilmiş, sırtında kitap taşıyan merkezler. Sırtına sandıkları koymuşlar, fakatçileri büyük. İçinde kitaplar var ama onun, onun sırtında taşıdığı bir şeyin kitap olması, onun meslekliğini izlemek, meslek olarak geçiyor. Taşıverişi olarak, meslekliğin yaşamış. Ona göre, çok, bizi serbest ediyoruz, ben bize tepkide bu bir ayarımızda. Ya Rabbi, Allah ayetlerine yalanı insanların insanlar için, bu ne kadar kötü bir var şey, Ardından kötü, armenin arasında herkes evet, kötü, öğrendik bir Onun için İslam'da insan âmım olacak, ilim öğrenebilecek, senede olacak, okuyacak, okuyacak, âmım olacak. Hem okurken, hemen öğrettiği zaman, hem de âmım olduğu zaman, bilgi olduğu zaman da bilgisine göre yaşayacak, bilgisini uygulayacak, bilgisini tatmin edecek, öğrendiğini, duyduğunu yapacak. Siz bunda bir hadis duyuyorsanız, nasıl İktatla da bir şey okumuşsunuz, uygun edeceksiniz. Tatmımın yaptığında bir şey görürseniz uygun edeceksiniz. Bilal, bildiğiniz uygun edeceksiniz. Uygulamaz, vebal altında kaldı. Bildiğini tatbite edeceksiniz. Bir de, tatbite edecekse, niyetli iyi olacak. İyi niyetli olacak. İyi niyetle tatbite Bir de, niyetin ...Fegadir Efendimiz'in... ...ünnetine uygun olacak. Misal de anlatmak gerekirse... ...şimdi bir adam... ...veya bir kadın diyelim zamanımızda... ...şevap işlemek istiyor. Yani Geçmişlerinin ruhu için... ...efendi bilmez ...veya hastaydı, şirka bulması için... ...veya <gülüyor> bunun için veya bunun için bile... efendim. Gidiyor baklattır, güvenli çocuğa gelmiş, 40 dakika 50 içten mum alıyor, Gidiyor <gülüyor> efendim, evet, falanca babanın, filanca kübrenin canta. Mumları yapıyor, evet işte, o rahatlık. Rahat, <gülüyor> ne yaptın sen şimdi? İşte bir şey yaptın, Allah'ın hoşuna gidiyor. İyi bir şey yaptın. Yani Ve çok memnun niyeti değil aman ya. Şimdi gerek yok. Yok gerek. bir ilişürsek kafede randevu yapmak son Ölümün, yer. Bak lan. Yok. Ne gerek? Kulca da da. Bir taraflı, bir yerde. Örünün, ibadetidir. Sizin namazdır, eğer hayra hasenat ona gönderdiğin Kur'an-ı Kerim vesairedir. Fatiha. Birileri yaparlardı. En iyi yardım nedir? Onun için batıya atma. <gülüyor> Nazık gibi ayakları bak. E mum yaktık ne olacak? Mum yaksın söylememiş. Ayrıca ayrıca ne olacak? <gülüyor> Hiçbir Hem de sünnete ayrı olduğundan günahar e, ki insan bir şey yapıyor, diğniyetle ama yapıyor şeyle Allah'ın dinliğine uygun olacak. Peygamber Efendimiz'in hadisi şehrine uygun olacak. Anlatabildim mi? İnsan ayrım olacak, iyiyim, tamam. Cahil olmak yok, ayrım olacak, iyi demiyorum. İlmini uygulayacak, olacak, da kalıp da hayatına geçmemiş. Dudakla fakat kalbine inmemiş, öyle diyorlar. İlmini uygulayacak, yaşayacak. Müslüman ayrım. Tamam, Müslüman. İyi bir Müslüman mısın, tamam. O halde İslam'ı yaşar. İslam'ı yaşar mısın? Allah başlıyor demiş, Seninle canoluk mücadele ediyor. Herkeseden daha iyi bir sınalım. Etikman niye Allah'ın kalbine bak bak, kalbim değil. Kalbine, kalbine de bak Çünkü, kadınların <gülüyor> saçlarını, başlarına öğretmeniz, öyle bir şey olduğunda sen başını açtır senin saçını açmandan, başını, başını açmandan kadar Ya, bir o var. Bu kadın niye benim sözüm dinlemedi ya? Çadolu, niye benim çocuğum O, gazap da alıyor. Gazaba uğrayan insan. ne yapacağız? Yaptığı şeyin Allah'ın dilimine uzun olmasına dikkat kalbiyetin. Tamam kalbim ama dişin de Allah'ın yıldansına ve emirlere uydunur. Aç bilirler. Bir düğmenin açsın bakalım nasıl? Açalım. fark ediliyor. Yok öyle şey komutan parka giyin zaman herkesi parka giyinmeyecek dediği zaman iliklerine kadar da parka parka giyinmeyecek. <gülüyor> Yat aşağı dediği zaman cüm yapıcak. Yok buraya yatmayayım da önümde biraz çamur var. Çamur değerli için çimenin yerine orada ya, Bir güzel bataklar var komutan. Niye? Yatsın diye canım yapıcak. E, çamur Çamur için yapıcak. Askerlikte sözü dinlemek var da, bir üstündeki sözünün bir yıldızı farklılığı farklılığı farklılığı sözünü dinlemek var da, koca Allah'ın Allah'ın kainatın sahibi, saygıda Allah'ın sayesini dinlemek yok mu? Müslüman bize? Müslüman, tamam, o zaman Müslüman'ın hayatını da görürüz. Gerçekten belli ol, baktığın zaman yani ben Müslüman olduğunu Deminim Müslüman mısın? senin saçın açık, başın açık, tuzağın boyalı veya adamsan hemen kıran kulaşı şey, yiymişsin, tıralatın tır var, saçın, tır, şeyin, tıraşın, tamam, finat gibi gibi, grafet ağrı, güneğin var, artık sergibi, eser mısın, biraz sarışın sen, Avrupa mısın, hemen ezmek, ezmek, nereden isterse bir şey yok? Dışımdan medyolojik. yüzünden aşağıya, her şeyden beziyor olacak Müslümanın sınırından, fiyatçılığından, dalga yüzünden. Yenerler, dişmender. Müslüman haram yemez. Çünkü iş yapmaz, işmez, efendim. Her şey iştahına göre yaşayacak insan. Yani Müslüman ise Müslümanın uygulaması hayatında görülecek bilin. Ondan sonra bu, bunları duymiyetle uygularken ünnet-i teminyeyecek evet. ürün olacak. Kendi, kendi kanonuysa bir Müslümanlık icat edecek. Müslümanlığın yeniden icat edilmesini, peşke edilmesini üzülüyor. her şeyi bir der şey göre Müslümanlık işler evet. 22 yüzyıldır. Yani bir bir tanıdık. Bizim bu radyo televizyonda konuşan, herhalde bir görüntü dediğimiz, yani vatandaşlar, bir kısmı, iki, uzun buyruklu, uzun buyruklu, Neler var istekler ama çoğu senin bilmiyorsun, onlara şunları söylerim ya, bak İslam'ın senin koyduğun bir şey değil, İslamiyet Mesulullah sallallahu aleyhi ve sellemse ben de buyurum şey. Bunu ben de değiştiremem, de değiştiremez. Ben de eğer bir kavrak verdim bir şekle verdim ona uymak için gelmişim, sen Allah'ın eline, ben meydanlık meydanlık kabul ediyorum, Allah'ın kabul ediyoruz, Kur'an'ı kabul ediyoruz, yiyip de uymamak olur mu? Hesnat olur. İnancılarımız olur. Insanların. Hep, hep inansız, tavır içinde alar, hem de sen inancı, usul tavır içinde diye sana hem de sana buşbanlık besliyor, hem de kendisinde ağır sürgül, seninle mücadele edin. Sen de yani ne ya nerede bile bir başka bir şey yok mu demek? Akıl atık bir şey yok mu? Sabah işlerini mu? Kimişin atık oluyor, kimişin matır oluyor. Yani bunu computer söylenmemişse İstanbullu çocuklarda, birkaçka birkaçka birkaçka düşünmüşler bakın ne falan diyorlar. Şöyle yapması lazım Computer ayıp, normal ya buraya yazar, olmaz yine, bu kadar ayırıyor. Eğer ne yapması lazımdır? Örgür örgür, çatışıp, elen evet. çıkartıp, arkadaşlar, e, kompültür. E, ama bir, göre, düzenli, bir şey demek öyle, düzenle, Bu kadar satış. senin kompültürünün, bozutun, virüs mü alır senin kompültür Yani hem de ufadan öpüyor, hem de İslamal'a her neyse İslam'a iş yaparızlardır. Her günler, her genel Müslümanızı Her genel yani her genel Müslümanızı yap. Ben senin en müslümanızı, gerekli her tarafı değil. Bizim evli, sırtın her tarafını eğitirmiştir. Yavuk olmuştur. Cilt tezitmiştir, katlara çiftirmiştir. Akıllar var. Yani bir insan şafir olabilir. Mümkün şafirler var. Müşrik olabilir. Ateist olabilir. Gayet Müslüman olabilir. Kaç şeyler olabilir, olabilir, var. Ama tutarlı olması lazım. Bunun karşısında da Müslüman'da olabilir. E Müslüman dedikten sonra ateş ismi bir konuşmak, müşücülerle bir konuşmak, dayı müşücülerle bir konuşmak olmaz. O olmaz. Çünkü mantık Hani olmaz. Aklıda mantık dışıdır. Saçmaz. Evet. Gidince, Gülgeni uygulanacak. Uygulamazsa ahiretliğe en çok azalt görek onlardır. Sadece bu alim için, alim diyordu ya bunu şeytan mıyım. En de havuklu, sarıklı, cübbeli, <gülüyor> mülkü veya yani, şeydilik islam veya vakıf veya profesör. Sanm, yani, alim diye eli bir mülk ben Ama benim işimden geçti bitti işte ben korktum demeyim. Bu ne geliyor burası? Çünkü bildiğini tatbik et, sen bir şey diyorsan sen de ağrımsın. Bildiğini tatbik etmiyorsan sen de bilgisini uygulamayan bir Sen de bilgisini uygulamayan bir ağrımsın. Anlatabiliyor muyum? Tamam ağrımsın dedi, sana gelmez burası. O kısım vermişti, alan yok orada O kısım vermişti, kremle bir öyle şey yok. Sana geliyor. Yani Çünkü sen de bir şey biliyorsan, yaptıysan bu hükmünü açan gülemezsin. Bildiğini takip edebilirsin. Bu zamanda Müslüman'ın ilerler. Peygamber Efendimiz'in zamanında Müslümanlar arasındaki git. En mülüm baktaların birisine de biliyor musunuz? Sahabe ile bu Müslümanlar arasında git. Önemli baktaların birisine de biliyor musunuz? Sahabe-i Şeraf, Peygamber Efendimiz'e ne duyarsa anında takip ederdi. Bu zaman bir aynı şeyi kırk defa boyunca gene Kulağını kini yapıyor, et geçiyor, vız geliyor, vız da vız geliyor, kırık Ya, her Allah'ın birini söylemedi mi? Söylemedi mi? İnanmıyor musunuz? İnanmıyor bu musun? Niye uyuyor <gülüyor> musunuz? Öyle şey olmaz. Geldi ve duracak. ya işler. Bak bir kişi ortak sahada da mumu açtırdı, saçları, şu çökmek lazım, bulamak lazım, lazım, toplamak lazım, kurutmak lazım. Bak işler var. Yemekle Diyorlar ki, istedir, bir gün bir sürü buranın bir gün benim. Bugün bir arkadaşım gönderiyor, kendisi baş çalışıyor. Akşam oturuyorlar, çalışıyor. Resmi olmazsa olmaz ya kesin önemli ya kesin şey. O da soruyor. Bugün açısından 15 sinden ücret oldu, ücretlendi. Evet bugün burada. İşki atak bunlar da nürekli, nürekli, nürekli. içmek yok. Hep içtirdik. Fakat harcaması yapılıyor. Ve de kendisi, Türkleri, tokağın, tarzı, kendisi meşruba, yani iş yap. Değil mi? Emin ya, para yeter. İşte. İşte yapıyorlar. Bu zaman biz özellikle Türkiye'nin. Biz Türkiye'nin duyarız, duyarız, duyarız, duyarız, duyarız, duyarız, duyarız, duyarız. Cebimde bir gelip hiç bir şey olmaz. Uygulama ya, mı? Hayır. Söyledikten söylememişsin sen, niye takip etmiyorsun? Öyle alışılmış. Yani bizde de da sabit edilmemeye alışılmış. Çok yapmış. Çok İşte bu ayet, bu ayetin okuldan muradak millet oluyor. O bilim, onun kalmelerini hesaplanır. Efendim, cezasının belasının oluydu. Bunu isteyeceğiz. Bir dört kâbı geçeceğiz. Bittik yani anlatıyoruz, anlatıyoruz, millet filmleri, Söyleyeyim, seçiyorum, uygulamayın. Halbuki kapağı dinlese, senin burası korkunca. Ama uygulamayın. Bir burada. Sevam burada, hatırlıdır olsa, yakınlanmayan, keyifler, itkifadet, ileride yükseldi. O zaman, bu hadis-i şerif, Eşed-i en fera bu hadisü kimin için eden ilme. ama kıyamet gününde en pişman olacak kimsa. Pişman en Ah vah du, ah, ne yapalım diye en çok hispanice bilen kimdir? Tabii bir adamdır. İnsanlar burada değil. İngilizler nesi? dünya dünyaya. Sen ne söylüyorsun? Bu nedeni, dünyada, dünyada ilten, çok izin gökyüz. Adam diyor efendim, benim burada adamdan başka kişi demek. Kadınlar, iki kadın. Da Olsa abi en büyük öğrenme imkanı var öğrenmemiş. Şevlesi ilim olmuydi, marafeti de ilim öğrenmeye yer var gitmemiş, öğrenmemiş. Kadın da var, kız da var. Yetişkin da var, çocuk herkes var. Yani adam değil, insan olur demek, Adem olur demek yani burada. İlim öğrenmek yani vardı da ilim öğrenmek için yani, bu çok atmak çünkü çok zararlı görüntü bu öğrenmek İlimi öğrenmeye devlet etmek lazım, böyle yurt diye atlamak lazım şimdi öğrenmek için. Fırsatı buldu mu hiç kaçırmamak lazım. Ankara, Hande'ye çıkmıştı, ancak bir güzel ailemle çalıştık. Derya ve İsmail'e gidiyordu. İlahi Akreliyesi'nin çok büyük şekilde temeliler var kokuzlar. Ben vakit, vakit bulacağına gireceğim, oturacak, ilminden ben dinleyeceğim, tüm Çocuklar var diyor. Çocuklar gitmez. Ya böyle bir adım olduysa gitmez mi? Git böyle fırsatı bulmuştum. Eve geçmez. Sonra Hati Şerif'in devam ne? Ben ötürüdüm. Yine bir kişi ki, bir adam ki, ona akıl etme çok yetenlik edecek, işler olacak adam adam gibi birisi o. Akıl etilmem. Kendisi bir şeyler biliyordu ve birilerine birilerinden bir şeyler öğretti. Akıl etilmem, iman öğretildi birilerine. Sen kafanı iyi, men seni abulmiyeyim. Bu ilim, kendisine dinleyenler, o ilimle kullanırlar, istifade edilir, selam bırakırlar, cenet kazanırlar. Allah'ın rezaleti kandıla, düne <gülüyor> boğ. Ama bu Allah denizlik ibadetinden. Neden? Başka birisi varsa ediyor da bu kendini istibar ediyor. Demek ki meseleden uygulanmıyor. Öyle değil mi? Uygulanmıyor. Öyle uygulamayan adam kime verir? Niye verir? Öyle birini uygulamayan insan muhabbet. <gülüyor> kendisi yaka, etrafı ayrılıyor. Kendisi gitar, etrafı ayrılıyor. Cumlu <gülüyor> oluyor, damla damla damla damla düşüyor, böyle kendi ilginden kendisi tatbife etmeyip de sevap kazanamayan, istifade etmeyen alim etrafı ayrılmadan mumadayken etrafı ayrılmasıyor ama kendisi evin gidiyor. Onun için alimlerin gerçek alimler, gerçek alimler herhalde ilmi ve avil olan insanları evet. kendisi ilmi şeyi önce kendisi uygular ondan sonra başkasına anladılar psikogram var, güzeldir onu burada bu meseleyi anlaşıyorum diye çocuğun birisine bir acel huy gelmiş, hastalık yiyecek mal yiyor, başka bir şey yok biraz diye kalır biraz tevzeye Biraz tutucu eşi ile ayrı. Hiç bir şey yok. E sadece tek tek beslenmekle Seviş almış. Seviş almış. Bir deri bir Ölecek. başka bir şey yok. bir yasalık. Demişler ki hocaya bir hocaya getirelim. Ana amin mübareğe bir hoca efendi var. Aksak adına şey, hani, şöyle bir hastalık var, nedir? Kararlı soru ölecek, şey, bak, bir dalı kaldı, iğne yetkiye döndü. Neye bir gelip şey. kaldı, Ne yapmak payını emin şey. Sadece bal şey yok. Şöyle bakmış, şey Onlara o adamlara bakmış. Demiş ki, bir hafta söyleyin. Dua edeceğim ama bir hafta sonra Hocam demişler bu bir hafta Ya çıkmaz ayakta duramıyor Ölecek bir hafta şimdi ne oluyor? Bir hafta Bir hafta sonra Geçirmişler çocuğu sevgiye geldik Canlı gibi Tüm gününe bakmış Evlenmiş Fahmümeğende oluyor Götürdüm. Geçmiş, etmek getirin, getirin, getirin, <gülüyor> bu da kapandı, öteki çirke de gitmiş. Kadav götürdü. Üç eve gitmiş, ekmek getirin, süt getirin, gari getirin, gari getirin. Düzeltmiş yani. Ama sıhhat da düştü yapmış. Aralık olası, sevilmiş. Tabii hocaya gitmişler. <gülüyor> Minnettar minnet, sözü dolayı. Teşekkür. Hocam demişler, emin etmişler. Allah senden razı olsun. Yani bir söylesin hoca, şık değişti. Hatta bir geçti, iyi tamamdı, şahitlik kazandı, ama bir sebebinden merak ettik. Niye bir şey nasıl bunu? Bir hafta çocuk ya öldü neydi yani? Yemiş yukarı. Ben de demiş bal çok seviyorum. Mutfağa bir yerim, bir kaşık, bir kaşık Ben de balı çok seviyorum. Koca olarak, hani Müslüman tatlıdır diye diye yani var ya. Evet, Müslüman tatlıdır, tatlıyı severdi yani diye severdi. O çok sever. Hem şifalı ya. Şifalı, pink şifalı diyeceğim ama çok sever. Ben de balı çok severim demiş. Senin balı severken, güzel bir kaşıklarken, başkasına bal yemez demeye yemeye demiş. Allah'tan da kendini yiyip başkasından balıyam edemeye utandı demiş, bir hafta tabi etmiş. Canım istiyor balıyamayı Bir hafta ettik, tabi etmiş, tabi etmiş. Ondan sonra çocuk yiyince, sen, sen de yeme dedim, sözümüz tesir oldu demiş. Belki bu bir Belki gerçekten olmuştur ama böyle, öyledir, hakiki haribler. Önce kendisini takip eder, ondan sonra sözümüz tesir olur. Kendisinin tatbikatı olan ağzını, sözlüğünü de kesir olur, kalb etmiş, bu neden eğer'in düzelmesine sebep oluyor insan. Eşe, düküyorum, 15. hadis şerif. Bir anki daha var. Bunun arkasında bunlar bitirince derse de kapatmış olacağız. Ben hayret ettim bugün maşallah her taraf açık, camlar açık ama maşallah sıcakken, güzel, bana yazıyor şimdi ben nasıl sayım? Eşet her beraber, in defada ve ahlem okum, Nefsefuh in defada ve ahlem okum, Hakikaten Efendimiz radıyallahu anh'ta rivayet edilmiş o halisi şerh. Diyelim Eşet hüküm, sizin en güçlü kuvvetiniz, şiddetlilik demek yani, sizin en güçlü kuvvetleriniz kimdir? Eşe tükür, من غَيْبَنْ اَفْتَحُوا اِنْ اَتْقَضَىٰهُ Öfkelendiği zaman kendisine hakim olabilirsiniz. Ve ahyem en halim seviminiz, yumuşak başınız kimdir? من تَفَا فَعَدَتْ قُدْرِهِ cezalandırmaya, haklamaya, içi yettiği halde, hak ettiğini olan insanı affeder. İki şey söylüyor. Birisi, <gülüyor> öldüğü zaman kese hakim olan en güçlü kuvvetli insan. Neden? Şerif gibi iranesi var. İsterse sayı olur, ister davul bir olsun. Isterse, i̇sterse on beş kereyi taşıyamasın. İstersen ihtiyar isterse <gülüyor> Ne için asıl pehivanı <tecrübe>, tuturur? Öfkesini yapın. <gülüyor> kendisini tutabilen sizin en kuvvetiniz var. Tutulmuyor İndemaları bu kadar bir şeye kızıyor. Şimdi biz araba kullanıyoruz. Buraya giderken, birer, enterestler. Hatta da dünyada bir yanlış iş yapıyor. Asiye Osman. Da da da ne böyle? Ne yapıyorsun sen? Yani böyle şeyler yapma. Sürprizler miyim şey, sen? Sürprizler miyim? Şey, Sürprizler miyim? Şey, Sürprizler miyim? Şey, bir şey, ne bir şey bir şey yapıyor. Yani şimdi Kardeşim ünlendir, şerefler bile halkına çok tatlıyız. Ünlü çizik olmak lazım, sinirlenmem lazım. Kızmamak lazım lazım. Halim lazım. Seyahatliği yumuşaklıkla karşılamak lazım. Kötülüğü iyilik karşılamak lazım. Kavga olmadı. Evet. O zaman Arap çizik. o bağırırsa bağırırsa kalırsa. Kavga olmamış mı? Çünkü Öfke de bir şeytandandı biliyorsunuz Gazeteli için, öfke de bir şey şeytandı. Şeytan insanı körüklüyor, başlıyor zamanla körüklüyor, artık o vur bir adam öfkelendi mi, evde evet. havaplar uşağı, çocuklar bile takılarsın, adam için topluyor. Yani bir öfkelendi mi, genel oluyor, ondan sonra iş var mı? Hayatta evet. öfke de yaptım, sinirler de yaptım, tete ama yaptım işte. Demek ki şey yapacağız. Öfkesine hakim olması lazım. Efendimiz ne diyor yani? Sizin en kuvvetliğiniz kızdığı zaman öfkesine hakim olandı. Ne demek yani? Öfkeslenmeyin. Kızdığınız zaman öfkeslenmeyi öğrenin. Ben öyle seviyorum. Öyle olmasını istiyorum. En harit bir kimdir? Sizin de bir haksızlık yapmış. Siz de elinizde fırsat geçmiş. Tamam, bunun hakkı verebileceğiniz cıda verme imkanınız var ama o zaman geçiyor. İnsan yani kendisini cezalandıramayacağı kendisinden kuvvetli bir insanı affetmek olmaz ki. İlkağın artık affetmek, hiçbir şey olmaz. ama gücün kurekün varken affetiyorsan işte halimlik bu. Çocuğu dönebilirsin veya balancıya affeyebilirsin, hizmetçiyi bilmem neyin. O da hakikaten kabahatçı ama affetiyorsan işte halimlik bu. İlim sıfatı makul bir sıfatı. Seviyor Aleyk insanları Allah teala, bizim halim teala lazım öfkelenmememiz lazım. Bu hasretli bir güzel bir iladan bir kadın elerme, güzel bir halim teala olmam, öfkelenme, öfkelenme bir iladan birisi. Tabii bu nasıl olur? Kolay olmaz, onu söyleyeyim. Goylar e, kolay değişmez. <gülüyor> Küçükler böyle yetiştirmek lazım. <gülüyor> Olur mu? Zaten bacaksın, birkaç hafta şuraya bakıyorsun... ...şu da arasının babasının burnundan geliyor. Gel ya, böyle yapıyor, tepiniyor. Bunlara ulaşıyor, onlara şey yapıyor... ...kişer <gülüyor> dediği oldu. Vay bacaksın baba. Bacakları gidiyor. Ama arasının babasının parmağını sürdü. Haa. Ey baba, ey anne, bu çocuğu yanlış ediştiriyorsun. Böyle oldu. Çocuk da makbul makbul olur, istediği şey makbul olduğu zaman istediği İstediği şey makul zaman vermem. vermeyeceğim de, vermez. Çatsata vermez ki o şımardır. Ama çocuk küçüktür, şak şık hop hop hop. Elbette güller. Çocuk ne isterse ver? Çocuk ne Küçük normal olarak atabiliyor. Hatta cinayet gibi bir şeyleri yapar da, her mat işte. evet, yapmış. yapmış. Küçükten başlar. Bir Nasıl yaparsın? Mağkut olmuş. Onca şey. onu bilecek misin? Onu bilecek misin? O da senin ciddiyetini bilecek ve inat etmemeye alışacak. ulaşacak. İnatlısın, Genişleyen, genişlemiş hocam. Ben bu hadis-i şerifi şimdi duydum, şu an duydum. Yaşında şu. Sen, sen de yavaş yavaş küçük küçük şeylerde kızmama kendini alıştırdın. <gülüyor> küçük küçük hak etmeye. Yani. Cezaalanlarına bir gün yetti, hatta yani hak kendini. Böyle böyle. Sanırım ben ısıbatık haldeydim. Şanışma da var. Şanşan, Şanşan oluyor. Sonra ne şeylerdi ya? Eşşi buğuluk ah güne kümül ma'e inden buğuluk böyle sülfiyatı eki kül minel ma'in se inna mirvâ uşşeytâ abdest alır gelmiyor bu abdest geçtiği daşıyafı en çok abdest alır benziyor benziyor Şöyle öğrenerek, iyice suyu yüzün şey yaptığınız zaman önlemize suyu iyice gölürünüz. Yani iyice içir gölürünüz. Eşliğiniz içir. Suyu iyice neden? Gözün kabağı vardır, kevziği var kenarı vardır, çaba vardır, biraz başın altında hep içeride verirler. Alev yani atasın, yani var. Arkadaşlar, sen bize ses bana Ben bazen Erdoğan'ın bakıyorum. Şu kardeşimiz nasıl <gülüyor> afer açıyor. Evet Yüzüne bir de daha suyu böyle bir şeyin tamaylı Böyle bir tükam olmaz Havucuna suyu dolduruyorsun Şöyle görür gör, Suyu bütün vücuduna çekip Yüzüne dağıtacaksın çek. Elmi böyle Diskenin altından şöyle ödüldürüm Geçen üst tarafından bu kaynaklı üst tarafından bütün vücudun çeğine, uzun yıkayacaksınız. Ayaklarının hemen yıkanmamış şey yeri kalmayacak. Topuğunun alt tarafı, elinin zorluğu zaman öbür tarafı, geri tarafı filan dikkat edeceksiniz. Yani i̇yice su kullanacak filan. Yani su zaman olmaz. Onun için burada söylüyor ki yüzünüzü yıkarken gözünüzün suyu iyi için bu çirpik kapak açılan kapanan yerlerde su bitmemiş yer kalmasın. Neler? Abdest zamanı İhtimam etmek lazım. Abdest tamam olmaz. Güzel yapın bunları. Ve üzerinde Şöyle söyleyin şöyle müddet var de böyle yapmayın ellerinizi çünkü çünkü şeytan şeytanın yerkabilesi de buradır. Orada bir tarihsel bir tablosu yüzünde evde etrafa saçıyor denizmeliyor, öyle yapıyor. Dolu bir yani öyle bir şekil doğru oluyor. Elinizi silkelemeyin, bu şehrinin el takitesi de buyuruyor. Beraber, sallallahu aleyhi ve sellem, hemen dinleyin. Evet, Allah'ın keramiyetleri okutlarınızla, okutlarınızı anlayın, amel, amel etmeyi Allah nasileyeceğiz. Allah'ın, sallallahu aleyhi Üç sarıla bir elemne şirah et kesilmesi beslen but <laughs> Eski evlerden sila, evetini أَسَلَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَلَا تَضَاعَفُنَّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ الْمَسْءَ وَالْحَيَاةَ الْحَقَّ <تصفيق> وَالْحَيَاةَ الْحَقَّ وَالْحَيَاةَ ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena Azizlerimiz, Azizlerimiz, Azizlerimiz yapış olduğumuz 22 adet arkeniz, ayran, asılında, ve sağlıklarımızda ayranlarımızda, bir ve kardeşlerimiz tarafından oturmuş olan okul ve Hakkı Kur'an ürterinin 5 adet 444'lük sanatet tepkiyi Vesayet yasimleri semaları, ambeleri Efendim 135 adet adet ayrı 5000 Eskab-ı Kulullah'ta, Efendim, Esra-i zikr e, kardeşlerimiz hangi muratlarla kimlerin şifa bulması için ne gibi bu süre gelmesi için o kadar, biz hızkın kabul eyleyip on, onları ve birçilerin Bunlar bir kısmını kardeşlerimiz, o da Müslümanlar için okumuşlar. Müslümanları orada terbirlere gayet eder. Ah, Müslümanları oradık terbirlere gayet eder. Müslümanları oradık terbirlere gayet eder. Müminlerin silahını teşkar yalan. kurtar ah, yalan. İstilaya ah, ah, Müslümanlara, Mallarımızın, canlarımızın, evlatlarımızın olarak geri yara. Amin. arasındaki tehlikelerden kadar koru. Amin. İnsanlara yük getirmeleri için Allah'ın huzurunda peygamberimiz Bu kaderi bu okuyan kutlu sıhhatli şeyler kardeşlerimizin üzerine Peygamber Efendimiz'in sevgisinin şefaatine, birtifakı ve tebrikler, ahirette konumuşulacak birbirimizi nâileyle alınır. Peygamber Efendimiz'in mübarek âlimin, evlâsının, ashabının, etrafının, akbabının, ihlânının ve Peygamber Efendimiz'in mânini halifeleri, ve şerîfdurgu adînimizin, evlâh-ı fısıldık ve acilîm, münteza ve sahibiz sahibiz, ikram, mızvanlılık, antarılık, Şeyhimiz Muhammed Sayyidur, Tüm kahviyelerimiz <gülüyor> sitelerinden güderaliklerimiz de vaktin esadatı bizim vurgalarımız, ve bu mevzelerini set eden Fatihlerin şevklerinin daritlerinin icadislerinin, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin, Akşem Setin Hazretlerinin, tefendimizin ve tefendimizden metkulunlar kendine Allah ve Gürşah Aleyhisselamın, ve sahabe ki bu Eylül Eylül Eylül Eylül Hazretlerinin vurgalarının bir vasfayı sen ara, içinde ibadete gelen şu camiyi bayındır. zaman zaman hareket etmiş olarak genişletmiş olarak, şu camiyi ibadete girmişken girdişmiş olarak, imamların sadece sen ara, sen bu çevresinde bulunan ne bu mutan ediyelim? Amin ya kardeşlerimiz. Watering, doğru hareketler okuyarak bir şekilde tahribi görmüş olarak bütünün geriye doğru ilerlemesi. Bu nedenle kadar Müslüman ticari defterlerin akraba adına kayıtlı ve evraklarının dürüyetlerle bulunan ayırabilirliğimiz ortaya geldi. Diye Sayın efendimin ve <gülüyor> ra'dımın mene teşvada kısıtına doğru Kürnür eyle yarabbim. Yoksat'ı seyircilerimizden haberdar edin. Onlar vermemizde durur eyle yarabbim. Kabineti cennet sahibi eyle yarabbim. Yoksat'ı şad eyle yarabbim. Onları bizlerden nazan eyle yarabbim. Bizlere bir kırık öteş ediyoruz. Hakkı hak olarak diyoruz. Hak yolda yürümeyi bizlere nasip Kur'an-ı Kerim'in yolunda bizlere ayıp eyle Biz bu Kur'an-ı Kerim-i Kerim'e için size indirilmediğini biliyoruz yarabbi. Abkanda boyunayla bize geldi. Burada yani şimdi de şu dünya hayatımızda da öyleler. Bu deyleyar. Habir de nur deyleyar. İlahi de şefaat. Bedenimizi ve saydikstan bedenimizi, her çeşit afetlerden, musibetlerden terketsenler, askerler, fakirlerin, zâlimlerin, cinsizlerin, imansızların kalbesinden, tasal dağlarında, kaderlerin istilasından mahpul eyle Senin dinin gülen her yerine yaymaya birlikte muvaffak eyle Senin de yaşamak ve faaliyet göstermek şuuruna cümlemizi erdir yaramaz. Her birbirimizi ervane gibi merzane İslam'a hizmet eden çalışanlardan eder yaramaz. Bizleri yolunda dahi bir kumda sahib eyle biz Ömrünüzü bir bile boşa geçirmeye Allah Allah. Kâfeten kâmil Amin çinette yağı, evlatlarımız imanla, müteşebbedi gelmeden, elde yağı, bir kadar nesli devirip asıp var diyezlerim ki, müteşebbedi. Kervizi ki, nesli devirip kadarım yağ. Savaş tamir ederim yağ, işin tebii terbiyesini Birkaç insan nece edarlıyor? Başka bir de açlığın gölgesinde gölgeler yapıyor. Neftersi açmadan abi bir eti ne? Sütte sıra ana dahiyle. Abi bir ya. Sütte sıra ana de senin cemaat aile konserini gibi sevenden o kendi huzur işlerinde davet ettim, cümleyi gösterdik kulların üniversitesini göre Size ettim. ve hür ve sefak var ki bize onlardan fark edeceğiz. Bizi rahmetin dergâhına sağlık, kürnür yöneceğiz. Kalbimizin orta yerleştirdik. Sadece sevgileri yarabbim, hepsi şeylerin önüne uydurmaya yarabbim. Mali dünyanın halini çeşitlerine avlanan, kullardan etmeniz var. <gülüyor> Hakkı hak olarak görmeyi nasip et yarabbim. Ümmet-i Muhammed'i görmesen <gülüyor> Bir görmesene bu adil altı. Bir görmesin, bir görmesin, bir görmesin, bir görmesin, ...benim ağzıyla yarabbiz görülür Kur'an'ı yer... ...ve yani bir örneğin esra On Sura'yı... ...daa vakti ha. 12 yılın almak istiyoruz... ...maşallah çok memnun oldum... ...Allah razı olsun veriyim... ...kers almak istiyoruz... ...Allah razı Evet, abandajlı kütüphaneler, <gülüyor> interneti O da desen ama dişi yok, ama politik işine adam. Eee, desen mi Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 22. sınıf ders almak istiyoruz akşamlar çok önemli olur Allah kahrolsun beyim almak istiyoruz Allah efendim ablam daha önce istifade etmişti efendim o da ders almak istiyor ama işini değil işine Allah ders almak istiyoruz diyenlerin dersi vererek teravet ete de Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, El Avni, Ben La Allah, La Dezim, La Ve Eztubi, Değilip, Deyip, Allahümme, Enze Rabbi, La İlla, İlla, Enze, ve Rabbim, ey Rabbim, hakkıyla, Rabbim, mestaza. Ey huzur-u celalinin varlığı, bu öğüdü kim vermez ki? Adem'e ve Habbu'ya bildirdi, takfirli ve cinata. Allah! geçmiş bütün kusurlarımız, günahlarımız, sevim ötekim, hatalarımız Bundan sonra ömrümüzü mezaslarımızın has, tarih, teminli, salli, iknavi, olarak geçirmeyi nasireyle olmalıyız. Onlar gene genellikle cemaniyiz günümüzü bir şeref Kul hakları var ve üzerimizde değil. Kul hakkı üzerimizde kalmasın, afiyette kul dikkat edin. Namaz varsa onlar değil. Çünkü namaz olup ve muazzam vardır. Cezarlara uğrarsınız. Onun için ibadet forçlarınızı dair. Daima ablesin girdi. Her gün dikir vazifelerini yapın. sabah akşam bize gidip dikir yapabilirsiniz. Dikirlemeyeceğiniz evvela kıvıya doğru göretiniz çöküp görmekten için Evvela Gözünüzü kafayı tuturacaksınız. Evvela girmek. Estağfirullah diye başlayacaksınız. Teraf-ül-Fatiha'ya hiç bu büyük bunların kıvıları az bestekada kuvvetli dağıtılır. Bağlımıyız. Para Onun var. Mesalen de efendimiz toplara manevi Sonra Adam bugün kafadan, ellerden, rahat edilmek için bazı şeyler yapmaları, makamlar bir şey makamda, sonra ondan herhangi bir belirsizlik olmasın, şeylerden rahatla, ondan evet Sonra adamın bir şey yapın, rahatlayıp yapın sonra. Sonra Rablade'yi kaydede başlıyoruz. Rablade'yi kurtulacaklar. Bunları menekte de söyleyeyim. Rablade'yi net yapmak demek. İnsanın nasıl öleceğini, Azerbaycan'ı nasıl çanını alacağını, nasıl İslam'ın tepvesi çevrenden insanların kılınacağını, nasıl karar kurulacağını, nasıl kapıda meneklerin gelip sorunu çoğalışacağını, hiyaretin nasıl kopacağını, nasıl mahtar ve insanların dirkeceğini, nasıl hesapların görüntü cenneti çevirme, Cerve edebilirsiniz, düşünüleceksiniz. Nefsin dediği okusun eylesin. Allah hiç şaşırma, dafile olma, Dünya hayatı bağlıdır. Ölmeden evvel atın başına topla. Kendisi kazanma, gayreti gel. çalış. Ayrıca ötükten sonra şu cehennelikten tekrar düşman olacakları biliyorsun. Oradaki düşmanlıkla ve etkilerini biliyorsun. Ölmürlüğü bir saniyesini de başa geçirme Biraz bu teklifleri gerçekleştirmek çok daha kolaydır. Teşvik işte bunu kesinlikle istiyoruz ki iki bizimlik karşılıklı beraber yapıyoruz dediğimiz gibi. Mubarak bir akreditasyon kuruluşu başarılı Siz de karşımıza ortaya çıkıyoruz milletlerim, bizlerden gelen bu yüzlü zorlarını, bunun işimizdeki zorlamalarımızı, zorlamalarımızı görebilmeniz için kendimizi kendimize daha bir güvenlik için İnsan şeyine böyle razı çok çok peyizlere zayıldır, yarınlarmış gibi bir dey kalır ve tabikatta ilerler. Ondan sonra dağlık ve sahip ve ayrılır. Bu müziğe bir, bir bağlantısıdır ve evet. evet, efendikleri güzel vesiledir. Bunu güzel yaptığınız zaman peyiziniz çok olur, zikrler teşkilatınız altlarınız olur. Eğer sizlerimizin yuhaniyetleri başınızdadır, yaptığımız şey dikkat edildiğinde o şuurla hareket edin, Zikini çekerken evvela günü esnafılaşacağız. Evet. Bu rabudayı, sonra bir de yapacaksınız. Başını kalp yüze çevirdiğimizde rabudayı kalp Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşüneceksiniz. Tabii biliyorsunuz, Allah size cilalama her yerde harbuda lazımdır. Her zaman onun huzurundayız ama o bizi görüyor ama biz onu görmüyoruz. İşte bunu iyice düşün, temiz edebileceksiniz. Ya Rabbi, sen beni görüyorsun, ben senin huzurundayım. Bana yardım ederseniz, kendiniz benim için neden, sana çünkü neden sevdiğim kullanımlar dolayı, seni de sevgili Kulak'ın cümlesine kabul edeyen şöyle bir kez olarsınız. Rikimlerimiz genel olacak. Adi Sişerifler'de genel bir yüriye verdiniz. 100 esnafınlaşın, için, 1000 Allah Allah Allah diyen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 ...saralar pişirdikler, uyurmalar... ...söresin... ...buna yakınca... ...hepinize doğal edersiniz... ...geneğine yakınlarınızda... ...sevdiklerinizde geçmişlerinizde... ...günyanın arzusundaki su doğal edersiniz... ...biz de o zaman doğal edersiniz... ...biz de o zaman doğal edersiniz... ...biz de Buyurun ben de göstereyim cami şarkı. Allahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu <gülüyor> Allahü merhaba. İşte insanın kendi böyle anlamadığı şekilde içinden Allah'ın varlığından güzel bir gittikçe şekli, tüm görenler için mübarekliği çok Bu her zaman devam et, yolda, yolda, tarzada, fark edin, işte fabrikada, yüklarda, sevgarda, arabada her zaman kalbimiz Allah Allah Allah diye <gülüyor> şükür bakmak her ağzınız ifade olsun. Bizim için peygamalarımızın sünnetine uzaklaştığı olduğu için hem de şükür olmuyor. İdatlardan durun. Kora vererek birazlara saplanmayın, hırın hırın nurlu Efendisi Câbide Cübrahi'nin sinnet biskendirgesinden yürüyün. Efendim havalarda birazlardan uzak bir durup, ruhlatlardaki azim mevzelerle arayabilmekte tercihimizde ihtiyatlı yoldan gitmek, serpayıcılığına gitmekte onu unutmayın. Aklı namazları camide cevaat yapıldığına çalışın, sevamlı tuttu, nafile davazlardaki ihmal etmeyin. Sabah namaktan sonra işrak vaktine kadar oturup öğretmenizi okuyup işrak çok devamlı. Sabahla arasında zulağın namazıları çok devamlı görüleceğiz. Evet. Akşam namazının arkasından olan namazına düştüğe deklerimizde tam, bu da çok sevaplı. Bu da çok sevaplı. Ve diğerlerken tarzı bir bütün gece ibadet etmiş çok sevaplı. Dediğinizin teyhidin namazına kalkın, abdelerin teyhidin namazını kılın. Bu da çalışıyor. Bunları da şey diyor ki, iş yapmaması değil, dua namazı iki, evvâdın namazı üç, teyhidlerken abdelerin teyhidin namazını kılın, uygun bölüm katlı teyhidin namazını bilgilerini kılın, beş. yol açısını tutun, hadisli şehirlerde tabi sevgiler, ortaşlar, ikan dünyada biraz tutarsınız. Önce bir şart şartlar. Şişar şart şart o halde, şöyle okul yapmak için çok şey olurdu olabilir, değil mi? Hayırlı şeyler yaparsın. İyileri çok güzel. Başlarda iyi öğrendiğin çok güzel. Gün öğrendiğin çok daha zorla kardeşlerinden birer birer bir şeyler hazırlıyor, bir Çinli, Çinli, yani halk ileride geliyor diyor. Paketler alıyorlar diyor. İstanbul'da, yeni inşa Evet, o da Müslüman olmuşlar. Onlar da ilaçlarına başlamışlar. Evet, böylece bir Müslüman Onun için hepinizden böyle çalışması istiyorum İslam'a izah doğru yolu çekmeye çalışın. Elimizin Müslüman Müslüman'a çalışın. Onlar Müslümanları kesmeye çalışmayacak. Kesteler size de şimdi olur. Ökükseler, şimdi olur. Vermiş, Müslümanlar, kafir, beraber Özülüyor. Özülsün kendilerini tutuyor. Kendilerini tutuyor. zarar yani. Ama biz onlar iyi iş yapıyoruz. Müslüman olmanızı sağladık ki biz onlar için de tutuyoruz. Biz onlarız. Hem dünyada hem aletle yaşadığınız şey yapıyoruz. İşte görmüş insanlar nasıl olduğunu, kimin payıları, kimin olduğunu görüyoruz. Onun için